fakih ile sofi farklı anlamlarda kullanıldı. Bilmecburiyye, ehl sünnet de birinci yola fıkıh, ikinci yola rüşt ve tasavvuf dediler. İmam Ahmed, Tirmizi, Beyhaki ve Bezzar'ın tahriş ettikleri Ebi Hureyre, İbni Mes'ud, Selman ve İbn Abbas'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur.